Bildiğimiz ekonominin sonu Fikret Adaman ve Bengel Kulut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar. Merhabalar, evet hoş geldin. Günaydın. E, bengi yok bugün bengi, herhalde. Bengi evet e, uyuyor. Ya hoş da, geldiniz. E, hoş bulduk Can. Evet e, bugün e, iki arkadaşımız var Kadıköy e, Kooperatif'ten. E, biliyorsunuz e, bir dönemdir Türkiye'deki kooperatifçilik e, deneyimi üzerinden konuşmaktayız ve sizler gibi misafirlerimiz var. Öncelikle hoş geldiniz ve sizleri... Tanıyabilir miyiz kısaca? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Evet. Ee, teşekkürler davet için öncelikle. Ben Cemile Kahraman, Kadıköy Tüketim Kooperatifinden ee, 2015'ten beri birlikte çalışıyoruz arkadaşlarla. Evet. Merhaba ben Oktay Tüm. Ee, ben 3 aydan beri Kadıköy Kooperatifinde günün olarak çalışıyorum. Evet, hoş geldiniz. Ee, i̇sterseniz bir kısaca e, bu hareket nasıl gelişti? Ee, neler yapıyorsunuz? Fakat... Ee, Nasıl geliştiniz, nasıl oluştunuz? Bir kısaca tarihinden başlayalım. Ve şu anki etkinlik alanlarınız nedir? Onları bir dinleyelim. Evet. Kadıköy Tüketim Kooperatifi şu anda bir dükkanı açık olan ve haftalık toplantılarla işleyişini takip eden bir grup. 2013 yılı Gezi sonrası Kadıköy bölgesindeki parklarda oluşan... Ee, forumlarda bir araya gelen ve işte gıda e, eksenli bir hareket yapmak isteyen grupla başlamış çalışmalarına zaman zaman sönümlenerek 2015 yılına kadar toplantılar şeklinde e, devam etmiş birbirini tanıyan insanların ve bu şekilde tanışıklık yoluyla devam eden bir çoğalma şeklinde gelişmiş kendisini öyle geliştirmiş. 2015 yılında e, 2014 yılında tekrar yeniden bir e, yeni gruplarla ...daha kalabalık bir şekilde yoluna devam etme kararı almış ve... ...hani başlayalım artık gıda eksenliği bir şeyler yapalım, paket getirelim denmiş. Hani pratiğe dökelim, hep konuşarak ilerlemeyelim paket diye adlandırdığımız dönem o şekilde başlamış. İlk paketi 50 e, kişiye dağıtılmak üzere getirildi. Ve onun e, sosyal medyadaki e, yay, e, yaygın bir şekilde Facebook'tan e, ve çeşitli mail gruplarından ilettiğimiz neticelerinde e, ikinci paketimizi 100 olarak, üçüncü paketimizi 200 olarak böyle artarak devam eden bir paket sürecimiz oldu. En sonunda e, dükkan beşinci pakette, pakette 350'ye ulaştık ama bu paket sürecin tabii kendi sorunları vardı. E, 350 tane, 350 kilo çayı, 350 kilo örneğin e, ne getirdik yağı bir arada çünkü yerimiz yoktu onları depolamak. Bizim için sorun oluyordu. İşte kooperatif mi kuralım diye uzun uzun tartışmalar sonucunda kooperatif kurma neticesine ulaştık arkadaşlarla. Sonuçta bir dükkan açalım. Evresine geldik. E, yedi kişilik kurucu ortak bulundu. Birlikte gidip yasal süreçleri yerine getirerek bir e, kooperatifi kurduk. Resmi olarak bir e, tüm yasal süreçleri yerine getirdik. Ve şu anda bir kooperatifiz biz. Bir, bir yılı aştık. Bir de dükkanımız var Kadıköy'de Ahmet Bey Sokak, Hacı Ahmet Bey Sokak numara 1 açıkça adresini de veriyorum tabii burada. Tabii. Hem tabii. alışverişe gelecek hem sohbete, insanlar için evet. hem sohbete. Evet e, Dükkan açık mı yoksa ara sıra açık, ara sıra kapalı mı? Hafta içi 7 ile 9 arası, 19-21 arası diyeyim. Hafta sonunda 10 ile 18 arası açık açık. Ee, bazen tabii gönüllü bulamadığım zamanlarda açık olmadığı zamanlar oluyor. Onu da sosyal medyadan duyuruyoruz yani. Tamam. Ama cumartesi pazar, cumartesi, pazar açık. Evet, açık. Evet. Cumartesi pazar sabah 10, akşam 18 arası evet. açığız. Dolayısıyla e, hem bir şeyler almaya hem de belki Sohbete, sohbet edip bir çayınızı içmeye arkadaşlar e, uğrayabilirler. Her konuda evet. e, gelip sohbet edebilirler dükkanla ve kooperatifle ilgili evet. elbette bekleriz. Evet. İşleyişimiz şöyle e, ondan şey bahsetmeden önce biz Kadıköy'de e, e, birer tüketici olarak işte çok ciddi hani bireysel e, hassasiyetle e, bu işi yürütemeyeceğimizi... kooperatif olarak dayanışma ve birlikte hareket ederek üreteceğimizi ...düşünerekten bir kooperatif kurmayı düşündük. Ve Eduardo Galeano'nun anlattığı bir hikaye vardı işte hikaye avcısında bilmece diye. Orada bir e, Ziyafetten söz eder arkadaş grubunun bir araya geldiğini ve gözleri kapalı olarak gelmesini söylenir ve herkese bir şey tatlıdır ve tahmin etmesi söylenir. Herkes e, tavuk büyük bir çoğunluk tavuk eti olduğu söyler ve işte ama menüde tavuk eti yoktur. Her tavuk tavuk eti her şeye benzediğini söyler Eduardo Gariano ve e, ondan sonra netice itibariyle tavun tadı tavuğa benzemiyordu çünkü günümüzde her şeyin tadı her şey ya da hiçbir şey gibiydi. Bu da zorunlu teklifleşme çağında tavuklar seri halinde üretiliyordu. Yani şu anda bizim de üretimde ve tüketimde yaşadığımız e, en önemli sorunlardan birisi zorunlu teklifleşme çağından geçiyoruz. Ve her şeyin tadı, her şey veya hiçbir şey benzerli bir dönemden geçiyoruz. Ve üretim ve tüketim e, olarak buna alternatif dayanışma ve e, modelleri üretmeye çalışıyoruz. evet. Peki biraz da şeyden bahsedelim isterseniz ileriye yönelik planlar e, hayaller bu aynı zamanda biraz da tabi önümüzdeki e, nasıl diyeyim e, sıkıntılar sorunlar anlamına da gelebilir e, hani sonraki aşamalar olarak neler var masanın üzerinde <gülüyor> ee, biraz işleyişimizden bahsedeyim mi nasıl çalışıyoruz ee, iç işleyişimiz nasıl nasıl organize oluyoruz. ...kaç kişilik bir topluluğuz... Hı hı. ...bunlardan hani... ...öncelikle bahsetmek istedim, çünkü... ...bu gruptaki insanlarla... ...birlikte hayal kurarak ilerlemeyi... <gülüyor> ...hedefliyoruz... E, ...normal olarak her hafta... ...perşembe akşamları e, haftalık... ...toplantılarla devam ediyoruz... E, ...ayda bir... E, topla ...eğitim toplantıları ve... ...Kadıköy Kooperatifi kendini anlatıyor... ...toplantılarımız var, bütün bu toplantılar... ...açık çağrıyla yapılıyor... Ee, ...mekanımızı bize e, bu sene Kadıköy Belediyesi e, Barış Bançık Kültür Merkezi'nde bir sınıf tahsis etti. Oraya gidiyoruz, orada toplantılarımızı yapıyoruz. Ve e, toplantılarımız dediğim gibi e, sosyal medyadan duyurularak açık e, çağrılı olarak yapılıyor. Bir araya geliyoruz, e, ortaklarımız var, gönüllülerimiz var ve kooperatif dostları dediğimiz hem bizden alışveriş yapıp zaman zaman... Bizlerle e, dayanışan e, bir grup e, bizi takip eden arkadaşlarımız var. E, ortaklarımız e, sayı olarak tam şu anda bir şey söyleyemeyeceğim ama 20'nin üzerinde sanırım. Gönüllü grubumuz da 25. 30'a yakın bir 30'a yakın bir kitle. Haftalık e, Perşembe akşamları bir araya geliyoruz. E, gündemli bir toplantı oluyor. Önceden gündemleri belirliyoruz çünkü hem ...gönüllü olarak bir araya gelmiş ama pratik yüküde olan bir iş, bir topluluk... ...aynı zamanda yasal zorunlulukları da bir arada böyle kotarmaya çalışan... E, ...gıda eksenli e, ve hani biliyorsunuz 80 milyonluk bir ülkede yaşıyoruz... ...ve hepimizi ilgilendiren bir konu. Bu nedenle de çok hassas evet. ve çok çok yönlü bir konu. Bunları e, elimizden geldiğince haftalık toplantılarda gündemli bir şekilde kendimize... E, Önümüzdeki zamanlarda neler yapacağımıza karar vererek ilerleme yapıyoruz. Çeşitli e, birimlerimiz var. Bu birimleri e, bahsetmek istersek... E, ...sosyal medya ve iletişim birimi... ...örgütlenme hı hı. ve kurumsal ilişkiler birimi... ...eğitim araştırma birimi, gıda ürünleri ve üreticileriyle ilişkiler birimi... ...gıda dışı ürünler birimi, teknik koordinasyon birimi... E, gibi, ...arşiv birimi gibi çeşitli birimler halinde faaliyet gösteriyoruz. Birimler kendi içinde toplantı yapıp aldıkları kararları mutfak dediğimiz... E, ...perşembe akşamları yap, yaptığımız toplantıya getirip orada mutfağın görüşüne açıyorlar kendi kararlarını. Orada konsensusla ilerlemeyi hedefliyoruz. E, eğer bir konuda konsensusla varamazsak onları e, ya... ...bir daha tartışıyoruz, toplanıyoruz... ...veya e, daha geniş, daha detaylı... ...tartışacağımız çalıştaylar yapıyoruz. Konsensus yani herkesin... ...hem fikir evet, olması... He, e, evet, evet, ona özen gösteriyoruz. Uzlaşma, evet. Eşit söz hakkına sahibiz. Her katılan toplantıya, her katılan... ...her gelen e, gönüllümüz... ...herkes eşit söz hakkına sahip ama... ...bazı durumlarda diyelim ki bir kişi... Aynı fikirde olmayabiliyor evet. e, herhangi bir konuda. O zaman e, şöyle bir gelenek geliştirdik, yol verme. Ben bu konuda e, böyle düşünmüyorum ama hani bunun önünde de karşısında durmayacağım. Yol veriyorum, çalışmalarımız böyle devam etsin diyebiliyor. Veya daha derin tartıştığımız zaman zaman konular olabiliyor. Bunları da çalıştaylarda detaylı bir şekilde aktarıyoruz. Orada. Ben yani bir sen de sen... şeyi sormak istiyorum. Bu bir, biraz önce Cemil Hanım siz de gönüllü ve ortaklar diye bir ayrımdan bahsettiniz. Yani o ayrım nasıl oluyor? Neden oluyor yani? Ortak, hmm. ortak kooperatifi ortak her bir pay alan işte ama zaten biz kar payı vermeyen bir kooperatif. Evet. E, e, niye herkes e, ortak değil? yani? E, bir süre sonra belki ortak olmayı düşünüyor insanlar. Hani gönüllü olarak gelen herkesi İlla ki ortak olacaksınız Şimdi gibi bir dayatmamız yok evet, evet. Bir süre sonra o zaman, tabii imza işi oluyor Bir takım olayın bürokratik yani, e... Yükümlükleri oluyor Bazı insanlar ortak arkadaşlar. olmayabiliyor ama emek harcamak istiyor evet, Bu çünkü bilginç. gerçekten de e, Mesela benim çok somut bulduğum Karşı geldiğim birçok şeye Çok somut e, olarak hayatımda yer etten Bir çalışma bu Birçok insan böyle davranabiliyor Ben de burada emek harcamak istiyorum ama Ortak olmuyorum diyebilir evet. Zorunlu değil gönüllü ...de gelebilir... Benim de bir sorum olacak da, eğer sözünüz bittiyse. Ya devam edecektir. Ee, geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş Kooperatif'in de yeni yeni oluşmaya başlayan Beşiktaş evet. Kooperatif'in de evet, konu kalmıştık. Evet. Diğer kooperatiflerle olan ilişkiniz nasıl? O temas birbirleriyle nasıl sağlanıyor bu kooperatifler arasında olan biz, tonun aslında, Bahsediyorum. Biz bu kop'tan sonra kurulmuş. E, Büyükop bize bir ilham verdi. Kurulmuş. Biz bir, bir koptan ilham, ilham aldık ve şu anda bizden ilham alan gruplar var. Beşiktaş e, Kooperatif girişimine destek veriyoruz. Toplantıya katılıyoruz, deneyimlerimizi aktarıyoruz, üretici havuzumuzu paylaşıyoruz. Onlar da bizim gibi birimler oluşturuyor. Ee, aynı sorunları paylaşıyoruz. Sonuçta biz de gönüllü e, çalışma yürüttüğümüz için gönüllü üye, e, dost, e, kooperatif dostu üretici, üretici var. ve e, dükkânı ziyaret edenlerin daha çok artmasını istiyoruz. Onlar da aynı sorunu ve bir şey Kadıköy 500 bin kişi, nüfuslu bir yer ve ee, ...çok kozma politik, şehir... E, ...ilçenin dışından gelen insanlar da çok oluyor. Biz onları da e, yönlendiriyoruz. Gel, gelenlerin nerede oturduklarını soruyoruz. Avrupa kısmından gelip de... E, ...Kadıköy Kooplatifi'nden ziyaret eden... ...oradan alışveriş yapan insanlar oluyor. Beşiktaş işte, Kooplatifi'nin desteklemelerini... Bir, ...bir şey e, istiyoruz yani. Evet. Biz de yani, şey... ...pardon sözü... ...ve çekti. işte hani... Su, e, ...Fikret Hoca'nın dediği gibi... ...ne gibi sorunlarla karşılaşıyoruz. İlk önce tabii şey var. Kendi... ...daha çok ürün ve üretici... ...havuzumuzu genişletmek istiyoruz. Bununla birlikte gönüllü... ...ve üye sayımızı arttırmak... ...işte ziyaretçi sayılarımızı arttırmak... ...dostlarımızı arttırmak... ...bu üretim ve tüketim konusunda... ...alternatifler yaratmak isteyenleri... ...bir araya toplamaya çalışıyoruz. Kadıköy Tüketim Kooperatifi olarak da sadece bir... ...tüketim kooperatifi olmak istemiyoruz. Kent içi üretim mekanizmanı nasıl oluşturabiliriz? Bu nasıl sosyal politikaları... E, ...şey uzun uzun eğilimli... ...öyle bir düşüncemiz var. Ve... E, kooperatifler olarak da şöyle bir e, aralık ayında yaptığımız gıda toplulukları ve kooperatifler çalıştığında e, şu, şu sorun ortaya çıktı. Ürünün depolaması ve lojistik sorunları ortaya çıktı. E, şöyle bir gündem alındı. Bir ürün üzerinden e, ortaklaşıp, o ürünü getirtirip o dojistik ve dağıtım nasıl yaşanacak problemleri, onları Bilmiyorum onları onların e, gündem alındı. E, önümüzdeki dönem içinde onu düşünüyoruz ve işte böyle bir ağ oluşturmayı düşünüyoruz. Başka sorun. Geçtiğimiz haftalardaki konuklarımızla beraber bu konuyu da konuşmuştuk. Belki bu kooperatiflerin içerisinde en temel sorunlarından bir tanesi dağıtım ve bu evet. e, yaşa durumu. Hı hı. Belki bununla da alakalı bir e, ortaklaşa bir kooperatif çalışmasına gidebilir diye bir fikir ta, ta, ta. çıkmıştı. Tabii yani bisiklet yani de, de, de, bir... de dağıtım yapan kooperatifler duydum da hani yurt dışında herhalde. Evet lojistikleşmiş. şu anda şey. Yani Türkiye'de öyle bir öyle bir şey yok. Bu yani. hep konuşula gelen bir husus değil mi? Lojistik kooperatifi. Evet. Lojistik <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> depolama. Onlar bizim için sıkıntı <gülüyor> evet. yaratıyor gerçekten de. Evet. Ve e, bu çalıştayda da bir araya gelmiş İstanbul'daki bu konuda faaliyet gösteren gıda toplulukları kooperatifler. Aha. Ve bir çözüm e, arayışı içerisindeyiz. Ve ileride belki de birçok kooperatif birleşerek bir üst kooperatif kurup evet. bunu, bir platform halinde çözüme Ben Bir de şeyi de e, söyleyeyim. de yani hep her zaman kooperatif meselesi özellikle gıda kooperatifleri geldiğinde organik meselesine nasıl yaklaşıyorsunuz? Organik gıda yani işlenmiş. Çok önemli bir sorun çünkü bu pestisitler, özellikle Tabii Avrupa'da ki. ve şimdi dünyanın çeşitli yerlerinde büyük bir zehirlenme durumu var. Yani Şık'la da epey Konuşmuştuk çeşitli programlarda bunu ve bu giderek büyüyen bir hadise haline... zehirlenme hadisidir filan da sık sık duyduğumuz bir şey. Yani organik yiyecekler konusunda bir çalışmanız oluyor mu? Biz organik e, tarımı desteklemiyoruz açık Biz doğal ve bilgi tarımı destekliyoruz, ekolojik tarımı destekliyoruz. Çünkü organik tarımı yapılması için belli bir sertifika alınması. Evet. Bu da şirketlerin verdiği bir şey. Doğu şey, üretim alanında, gıda alanında şirket egemenliğini ve gıdanın güvenliğini şey, soru işareti yapan ve şirketlerin egemenliğine bırakan bir yani. Egemenliğine bırakan bir anlayış getirtiliyor. Biz küçük üretici desteklediğimiz için küçük üretici de organik sertifikayı alması çok kolay bir şey değil. Biz ...onun için yani daha çok küçük üretici... ...ama organik üretim yapanlarla da çalışmalar... ...çalışıyoruz bu, tabii ki organik şey, ilkeniz yok ama daha çok küçük üretici... ...şirketleşmemiş... E, ekolo şey, ...ekolojik insan. ve doğayla... ...barışık bir e, üretim yapan... ...insanlarla bir Dolayısıyla bunları seçerken ne yapıyorsunuz... ...ziyaretler mi yapıyorsunuz? Ee, ee, ürün üretici birimi... ...diye bir çalışma evet. alt birimimiz var bizim... ...o çok yoğun birimlerimizden bir tanesi... ...gerçekten de... E, ...yeni bir rapor hazırladılar, bize gönderler. Ee, özellikle şekerle ilgili şeker pancarından şekerre dönüşüm süreçlerini araştırmışlar. Bundan önce bir bal çalışması yaptılar. Bu arada biz de öğreniyoruz. Çünkü biz de sonuçta kentli tüketiciyiz. Hani e, tarımsal üretim süreçleri nelerdir? E, gelen e, biz ürünleri biliyoruz. E, yetişmiş ve paketlenmiş halde. Ama onun arka planında aynı zamanda burada bunu da örüyoruz. Kentli tüketicinin Hı -hı. tarımsal geçmişi de öğreniyor. Bize sunduğu e, ürün üretici biriminin bu çalışmalar gerçekten hepimize, ben de en azından e, yeni bilgiler öğrenmeme neden oldu. E, üreticileri bulurken öncelikle bize e, bir kopun üretici havuzundan yararlandık yola çıktığımızda e, o konuda her zaman desteklerini alıyoruz. E, Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Sayın Abdullah Aysu da her zaman danıştığımız e, bir üretici İsmi geldi bize. Böyle bir üretici var. Ee, gidip görüşebilir misiniz? Bizim adımıza onlarla kontak kurabilir misiniz? Her zaman bize destek olurlar. Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu. Oradan gelen bilgilerle ve kendi içimizde de e, 2017'den beri bir arkadaşımız var. Üretici ziyaretleri yapıyoruz. Gidip birebir onlarla tanışıyoruz. Üretim yaptıkları yeri görüyoruz. Ve bir üretici formumuz var. İlk... Şu anda bize tanıdık kanalıyla gelen üreticilerin dışında çeşitli üreticiler de e, sosyal medyalardan ya da e, arkadaşları vasıtasıyla bize kendilerini tanıtıyorlar ve ...sizin dükkanınızda bize yer almak istiyoruz diyorlar. Bunlarla ilk irtibatı e, kuran ürün üretici birimi bir form gönderiyor. Hem üreticiyi tanıma formu hem de ürünün üretilme süreçlerini... ...tek tek ayrıntılı bir şekilde sorduğumuz bir formumuz var. Bu geldikten sonra da bu doğrultuda ya üretici ziyareti yapıyoruz... ...ya da başka... ...ya da işte Abdullah Haysu'dan ya, ya da çiftçilerden edindiğimiz... Ya da, ...ya da bir koptan edindiğimiz Hı -hı. referanslarla o üreticiyle Hı -hı. çalışmaya karar veriyoruz. Hı -hı. Süreçlerimiz böyle işliyor. İsterseniz ıı, son... Sorumuz Hı -hı. olsun. Biraz da e, iç işleyiş mekanizması. Bu işin e, modüs öperendisi nasıl, e, nasıl bir e, görev paylaşımı var? Burada bir takım ilkeler var mı? Ya da bir takım sıkıntılar oluşuyor mu? Bir de onu isterseniz e, konuşalım. Kendi iç işleyişiniz diyelim. Yani, her perşembe, perşembe mutfak toplantısı yapıyoruz. Mutfak toplantılarının evet. tanında kooperatifin, Kadıköy Tüketim Kooperatifin gündemleri veya birimlerin getirdiği sorunları konuşuyoruz. Ee, birim e, her başka ne de, bir, Birimler etrafında eee işleyişimiz var. Herkes bir her bir birimde e, çalışıyor en az. Ve herkesin bir üründen sorumlu olmasını. Her gel, gönüllüler yani, katılıyor buna. Evet. E, ortaklar değil. Gönüllülerin tamamı da katılabilir. Evet ve açıkta toplantı e, katılmak isteyenler her perşembe Barış Kültür Merkezi'nde 19.45'te üçüncü katta buluşuyoruz. Ee, o konsensus şeklinde e, kararlar karar alıyoruz. alıyoruz. Ortaklaşma veya ortaklaşamadığımız daha büyük problemlerde de Cemil'in arkadaşının dediği gibi e, çalıştaylar düzenliyoruz. Başka ee, Bu birimlerde e, rotasyon usulünü Hı. takip ediyoruz. İşte çeşitli birimler var. Örneğin mali işlerin koordine edildiği birimimizde Herhalde en sıkıntılı en birimlerden sıkıntılı, Evet biri. orada evet. uzun süre çalıştı işte bazı arkadaşlarımız ve yoruldular tabii haklı olarak. Ama oradaki bilgi çok şey hem yasal olduğu için aktarımı da bir süre bir arkadaş o böyle birime girdiğinde bir süre birlikte çalışmayı gerektiriyor. Her birimde çalışmayı ve özellikle tek bir birimde kalmamayı önemsiyoruz ama zorunlu değil. Bütün gönüllü olarak bizimle çalışmak isteyen arkadaşlar istedikleri birimde başlayabilirler. Üçer aylık gibi rotasyonlarımız var. Üç ya da altı ay. E, ...boyunca bir birimde çalışıp... ...daha sonra bu bilgileri... ...yeni gelen arkadaşlara aktararak... E, ...farklı bir birimde görev alarak... ...her konuda her arkadaşın... ...eşit e, bilgilenmesini hedefliyoruz. Böyle bir e, çalışma yöntemimiz var. Hmm. Son olarak bir de... E, ...size ulaşabilmeleri için... ...insanların bir internet sitesi ya da bir iletişim adresi... ...verebilmemiz mümkün e, mü? Sosyal medyadan Facebook, e, Twitter ve Instagram'dan... ...Kalikül. Bir de katikül. YouTube kanalımız var. E, web sayfamız var ama henüz daha... Ee, bu birimizde o konuda çalışıyor. İnşallah o da aktif hale gelecek. Var ama henüz çok aktif yani değil. Kadıköy Kooperatifi, evet, diye, Kadıköy kooperatifi var, diye arattırdığınızda bulabilirsiniz, bize ulaşabilirsiniz. Evet. Tamamdır. O zaman e, herkesi sizi ziyaret etmeye davet edelim buradan. E, hmm. Çok teşekkür edelim. Cemile Kahraman ve Oktay Cümle Kadıköy Üç Ketim Kooperatifini konuştuk bugün. İyi günler. Çok İyi günler.